Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz bir Sanat ve Sanatçılar programına hoş geldiniz. Bu programımızı ulusal kanalda Eczacı Mürtezaoğlu, İsmail Mürtezaoğlu, bendeniz Ülkü Ayvas ve Eczacı Odası tiyatro oyuncusu, müzisyeni, koreografı Funda Kurtuldu katılmıştı. Bu programı yayınlıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşça kalın. Edebiyat Cephesi programına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bu programımızda demokratik kitle örgütleri ve bu örgütlerin sanat-edebiyat ilişkilerini ele alacağız. Demokratik kitle örgütleri ile sanat arasında, sanat e, türleri, tiyatro, şiir, roman, verilen ödüller, e, sahnelenen oyunlar, e, kimler e, bu tür ilişkileri, hangi demokratik kitle örgütleri öncülük ediyor. Kimler bu işe çok yakın bakmıyor? Bunun nedenlerini konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir tiyatro yazarı ve yönetmeni var. Siz onu yakından tanıyorsunuz. Ülkü Ayvaz. Ülkü Ayvaz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ülkü Ayvaz yıllardan beri belki 10 yıla aşkın bir süreden beri bir demokratik örgütü olan İstanbul Eczacı Odası'nda Doğrudan doğruya tiyatro yönetmeni yapıyorsunuz evet. ve başka faaliyetler var. Onları da konuşacağız. Hı -hı. Ee, i̇ki de değerli oyuncumuz var. Ben oyuncu diyorum ee, esasında. E, Funda kurtuldu, kariyerograf, müzisyen ve oyuncu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, eczacı ve yine oyuncu. İsmail Murtezaoğlu. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben sizi sahne de izledim. Yani ezacı mı oyuncu mu diye de karıştırıyor insan. <gülüyor> Teşekkür Burada ederim. Çok çok ilginç. Edebiyat cephesi tabii ki e, tiyatro bir edebiyat tabanlı e, bir hem, e, tür, sanat türü e, ama tabii sahnelenme boyutu var, içeride korolar oluyor, şiir boyutu var. Hem bunları konuşalım ama daha da önemli, şu yaşadığımız zor günlerde, e, demokratik kitle örgütlerinin şimdi yeni adıyla bunlar çok değiştirdiler, e, sivil toplum örgütleri diyorlar 12 Eylül'den sonra bir dönüşüm yaşandı ama yeniden bu örgütlerin akıllara başlarına geliyor demokratiklerini ve kitle örgütü olduklarını hatırlıyorlar anımsıyorlar. Evet çünkü evet, neler oldu? Şimdi senin tecrübelerinden yararlanalım. Yani neler yaşandı? Ne oldu? Bunu bir kere yansıtalım izleyicilerimize. Evet. Şimdi e, e, Bir defa en belirleyici olan nokta kanımca şu. Demokratik toplum örgütü demek ne demek? Şimdi bir demokratiklik var, bir toplum var bir de örgüt var. İkisinin arasında 3 3 e, kavram arasında bir bağıntı var. Niye dernekler demiyoruz? Vakıflar demiyoruz da demokratik toplum Kit, örgütleri diyoruz. Demokratik ya da toplum tamam. Evet. Burada e, dernekleri ya da vakıfları ya da benzer kuruluşları herhangi bir karşılaştırma için almıyorum. Bir tek burada belirleyici olan şudur. Eğer kendi alanından örneğin tiyatro yazarları derneği Tiyatro yazarlığının ötesinde ülkesinin tüm sanatından, tüm ekonomik durumundan, halkının tüm geleceğinden ve geleceğe ait tasarım dünyasından sorumlu tutarsa demokratik toplum örgütü olur. Evet. Bu budur. İster meslek kuruluşu olsun, ister madem mühendisleri odası olsun, ister eczacı odası olsun niteliği bu düzeye getiren o çalışma ve anlayıştır. Şimdi ben hemen çok hızlıca vakit almadan, sevgili arkadaşlarım zaman zamanını almadan şundan söz edeyim. Biz 11 yıldır İstanbul Eczacı Odası tiyatro topluluğunda çalışıyoruz. 11 yıl 2 üniversiteler ve çekirdek kadrodan hiç ayrılan olmadı ki kurucularından biri de Sayın Eczacı İsmail Mürteza oldur oyuncumuz. Hiç ayrılan olmadı, yeni katlan oldu. Şu anda 22 oyuncumuz var. Evet. Bir, ikincisi belki de dünyada ilk defa bir meslek kuruluşunun İstanbul Eczacı Odası Çocuk Tiyatrosu var. Eczacı evet. Çocukları oynuyor ve 5 Mayıs'ta Haldun Dorman Tiyatrosu'nda saat 20'de, 5 Haziran, 5 Haziran Hı -hı. E, 20'de e, gösteri yapacağız. Hı -hı. İlk gösterimizi. Ayrıca Rıza Üstad Rıza Rit yönetiminde Türk Sanat Müziği Koromuz var. Zannediyorum ki İsmail Bey de oranın üyesidir. Evet. 15 yılı aşkındır zannediyorum. Evet. Evet. Sonra yine Türkiye'de ilk defa bir meslek kuruluşun radyosu var. Ki e, teşekkür ederim sana ayrıca. Konuk olmuştun şiirlerinle çok, e, çok da güzel bir programdı. Tekrarı da iki kez yayınlandı istek üzerine. Böyle güzel bir program olmuş demek ki. Sizi yazıcı tanıyor Hüseyin. Bey. Öyle mi? Evet. <gülüyor> o programda. Sonra Edebiyat Kulübü var. Edebiyat Kulübü var. Sonra yine benim ee, yönettiğim yazarlık seminerleri var. 8 yıl hmm. ve eczacılar buraya katılıyor. 8 yıl, 2 üniversiteler. Yani eczacılar odası esasında üniversite gibi bir ne oluyor böyle? E, Akademisi yani eczacılar. İşte demokratik toplum örgütü olma niteliğini sanatla, dolayısıyla dışarıdaki insanla buluşturduğu için, yani bütün yurdunun insanlarıyla buluşturduğu için demokratik toplum örgütü olma düzeyini Olağanüstü yükseltmiş oluyor. Ben birinci şey söyleyeceğim bu. Evet, e, tabii siz de 11 yıl az zaman değil. E, o, 11 yıl boyunca çok deneyimler edindiniz. E, bir kere uzun uzun hazırlanıyorsunuz oyunlara. Evet. E, daha sonra da gösterim yapıyorsunuz. E, bu eczacılar üzerinde bunun ne, nasıl şey yani eczacı kitlesi bunu nasıl karşılıyor? Evet, İsmail. Şimdi, soru soru evet. Olarak. E, eczacı olarak. Şimdi e, biz e, sayın hocamın girişte söylediği gibi efendim bu e, demokratik kitle örgütleri e, bağlamında ona bir iki katkı da ben yapmak Lütfen. isterim. Lütfen. Evet. Bu demokratik kitle örgütleri e, noktasında özellikle son zamanlarda iktidar tarafından hele bu arada aklıma gelmişken hemen belki unuturum program süresince dün bir kooperatifin e, genel kurulundaydım genel kurulundaydım Orada ilan edildi. Ben böyle gözücüyle televizyonda TRT'de görmüştüm. Orada e, bilgi sahibi oldum. Onunla ilişkili şeyi de yanımda da getirdim. Belki ileride şey yaparsak. E, buradan halkımıza da bunu duyurayım. Onlar çünkü böyle böyle işleri aradan kaçırıyorlar. Evet. Efendim yeni bir yasa çıkarttılar 2-3 gün önce. Kooperatifler, Büyük Demokratik Kitli Örgütleri. Ezra Kooperatifi. Bütün kooperatifler. Evet. Çıkan yasa onunla ilgili. Hı, hı. Bir Kayseri Milletvekili iktidarın Kayseri Milletvekili yani söylemeye de dilim varmıyor. Birkaç kooperatife kızıyor ve bu yasa tasarısını hazırlıyor. Bu yasa tasarısı 2-3 gün önce meclisten geçti. Öyle mi? Demokratik kitle örgütleri olan yönetimlerini bütün demokratik şartlarla seçen kooperatifleri bağlı oldukları bütün kooperatiflerin bağlı olduğu 3 tane bakanlık var zaten. Başta Sanayi Bakanlığı olmak üzere. Diğerleri şu anda aklıma gelmiyor ama 3 tane bilemediniz 4 tane bakanlık. Bunların yetkilileri sorgusuz sualsiz şeyden yönetimi e, yönetimden olabilecekler. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Demokratik kitle örgütleri üzerinde özellikle bu iktidar zamanında şiddetli ve hiddetli bir baskı var. Bu, bu faşizm bu. Şimdi, bir dakika şimdi. Bu, bu dediğiniz şimdi demek ki kendi iradesiyle yöneticisini seçmiş olan bir e, kurumun yönetimine müdahale et, etme yetkisini alıyor. Sevgili yani. Hüseyin Beyciğim adını siz koyun. Yani bence de ah, faşizm tabii. <gülüyor> ee, yani bu çok yeni bir şey. Ben de dediğim gibi dünkü bir e, kongrede öğrendim bunu. Yani e, yasa şeyle yanıma aldım ama kooperatiflere AKB, kısk AKP kıskacı diye bir haber ben şeyler de getirdim yanına. Evet. Bunu da tartıştık. Biz, biz de, gene, gene buna biz de konumuza çünkü, dönelim. Çünkü bu, bu sorunlar çözülmeden sanat bağlantılı evet. bütünüyle. Biz de meseleye bu bakımdan sevgili hocamın e, arz ettiği bu bakımdan bakan bir kitlenin bir bireyi ve öyle bir eczacı olmamız nedeniyle 1997- 99- e, 2001 yılları arasında İstanbul Eczacı Odası'nı yönettik. E, başkanımız Sayın Eczacı Erkan Önsel idi. Ben de yönetimde kader bulunmuştum. Bu kere biz bu sanat <gülüyor> işine çok inanan bir ekibim, ekip olduğumuz Erkan için... Önsel'in zamanında mı kuruldu? Evet. evet. Bakınız şimdi söylüyorum burada. Ee, sevgili hocamızı basın ve bu kültür işlerinin başına getirdik danışman olarak. Onun katkılarıyla e, derhal tiyatro topluluğunu kurduk. Hemen ilk aşamada tiyatro Eczacı ve Eczacı yakınlarından Oluşan tiyatro evet. topluluğunu. Türk müziği koro'muz vardı zaten. Ben aynı zamanda bir de koro isteyeyim oranın. Orada evet. koro isteyeyim. Yine bahsetti hocam edebiyat e, kulübü, gibi. kulübü gibi işte eczacıları evet. alıyoruz. Galatasaray'da bir kültür merkezimiz var. Orada her hafta onlar edebiyatı söyleşiler yapıyorlar. Felsefe yapıyorlar. O kulübü kurduk. Fotoğrafçılık kursları açtı. Yani e, İstanbul Eczacı Odası'nın Eczanelerinde bunu almış eczacılarını ki hmm. özellikle son dönemde yani bir pazartesi bekliyoruz ki Hüseyin Beyciğim şu pazartesi evet. önümüzdeki pazartesi yani eğer zamanımız kalırsa bir iki lafla onunla ilişkili evet. etmek isterim tam bir kaos. Eczacı eczanesinde bunu almış biz de 11 yıldır onları e, onlara tiyatro yaparak onları Mesela, e sorunlar da dile getiriliyor bu arada. Tabii, tabii. Genelde oyunlarımızı sağ olsun hocamız, o minval üzerinden seçiyoruz, mesajımızı veriyoruz. Evet, sorun bunlar. E, e, zaten edebiyatın maddesi toplum yaşamı ve onun da hemen yanında onun mücadelesi. Biz evet. her zaman bunu söylüyoruz dedi, yani bir toplumsal mücadele olmadan bir edebiyatın ya da tiyatronun falan olması olanaksız. Kesinlikle. Demek ki o tür sorunlar burada dile geliyor. Evet. Ama bu örnek gösterilecek bir durum. İstanbul Eczacı Odası'nın yaptığı, bakın fotoğraf kursu da diyorsunuz. Evet. Demek ki sadece mesleki şeyini değil, eczacılığını değil, bilimciliği bir anlamda değil. Ama aynı zamanda sanatın içinde ve sanatla yan yana yaşayan, iç içe yaşayan bir eczacılar topluluğu herhalde modern. Bu herhalde modern. Parantez modern içinde göre. Hüseyin Bey bir eczacı biraz da yeteneklidir yalnız. Evet. Evet. evet. Laboratuvarda çalışanlar şey. her zaman yeteneklidir. Da, ben e, e, sizin e, sözünüzden e, enerji alarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bakın bu dünyamız bizim bir rönesansı yaşamıştır. Peki rönesans yeniden doğuş malum. Peki nasıl oldu da birdenbire ondan elli yıl evvel olmadı da o yıldan başlayarak bir yüzyılı rönesans oldu. Şundan, rönesans ne demektir? Bilimde ve sanatta atılım demektir. Yeniden doğuş demektir. Altında ne vardır? Felsefe vardır. Felsefe ne demektir? Düşünme akademisi demektir. Önce düşünce olacak, sonra var olmayan bir şeyi yaratacaksınız. Tanrısal bir şey bu. Bu sanattır. Bunun üzerine bilim gelişir. Bilim bunun üzerine gelişir. Bir örnek vereyim sevgili seyircilerimize. Bakın. Eczacı Odası'nda 20 yıl danışmanlık yaptığım için pek çok makaleyi yurt içinde ve yurt dışa yayınlanan makaleyi elbette görevim gereği okudum. Bebek ölümlerinin en yüksek olduğu ülke Suudi Arabistan'dır. Nasıl olur? Vergi yoktur Suudi Arabistan'da biliyorsunuz. Çünkü o kadar yüksek petrol geliri vardır ki. Peki nasıl oluyor da bebek ölümleri en yüksek burada oluyor? Evet. İshale ne diyordunuz? Diyare. Hidra. Diyare. Diyare. Diyare. Evet. Sadece bebek ölümlerinin yüzde doksanı çocuk ishal olduğu için, bu bilimsel bir terim. Su vermeyince ishali engelleyecek olduğu için ölüyor çocukların. Bunu UNESCO yayınlamıştı. Hmm. Birinci ülke suydu Arabistan'dır. Bu cehalet. Cehalet, cehalet tabii. Hmm. Ha Rönesans neden? Neden bunları bütün atlatmış, bütün bunları yeniden yaratmış, yeniden bir doğuş yaratmış? Önce felsefeyi yaratmış. Yani düşünmüş, düşünce üretmiş, karşılaştırmış. Onun için eczacılar yetenekliğine çok iyi katılıyorum. Çünkü laboratuvarda bir maddeyi başka bir maddeye katınca yeni bir madde elde ettiğini Değişimi... ve bunu insana dönüştüreceğini bilir. Evet. Bu bir üstünlüktür, bilimdir altı. Ama felsefe ve sanat da onun yanında olunca mükemmel bir sonuç çıkar. Söylemek istediğim bu son evet. cümle. Evet. Son cümle. 100 yıl önce herhalde, ya da 90 yıl önce. Henüz aya gidiş diye bir hayal olmadan Jules Verne romanı yazdı, sonra aya gidildi. Önce evet. Jules Verne yazdı. Tabii orada şu da oluyor. Yani devrimci bir tutum bu. Yani evet. eczacı ben eczacıyım diye eczanesine kapanıp e, her şeyi kaderdir. Hani şey oluyor, mesleğin kaderinde var diyor. Evet. Başbakan, eczacılığın da kaderinde va var mı diyecek şimdi? Kaderinde yani. var dediği ölüm, <gülüyor> bahsettiği olay ölüm efendim. Evet. Şimdi tabii son sona kaldı. <gülüyor> Funda kurtuldu. <gülüyor> Funda kurtuldu. Oyuncu, kaligraf, müzisyen yıllardır sizde sürdürüyorsunuz. Nasıl bir eğitim aldınız? Ee, Valla ben aslında e, az önce siz de üniversite gibi İstanbul evet. Eczacı Odası gerçekten ben e, ekonomi okudum Boğaziçi Üniversitesi'nde. Boğaziçi Üniversitesi de çok sosyal bir okul olmasına rağmen ben eczacıların içinde o kadar çok sosyaldim ki orada bir şey yapmaya fırsatım olmuyordu. Yani tiyatro işte müzik çalışmalarımız oluyordu yine. Türk Sanat Müzik Korosunda da yer aldım bir sene boyunca işte pop müzik çalışmalarımız, pop müzik konserlerimiz de olmuştu. Gerçekten çok 11 yıl içinde çok eğitildim. Ben kariyerimi değiştirip müzikle uğraşmaya başladım profesyonel olarak da. Hı -hı. Tiyatro benim müzisyen olarak sahnede duruşuma da çok olumlu etki eden bir şey oldu. İnsanların kendini ifade etme biçimini geliştiren, özgüvenini arttıran bir sanat dolu. Aynı zamanda Radyo Havan'dan bahsettik. Radyo Havan'da da program evet. yapıyorum. E, ayrıca edebiyat programı da var ve gerçekten çok kaliteli bir program yapılıyor bütün bütünüyle İslam'da İzal Oluslar Radyosu'nda. Benim bütün arkadaşlarım hani benden dolayı bilip açtıklarına ne kadar güzel, düzgün yayın yapıyor şeklinde ifade ediyorlar. E, dediğim gibi e, benim içinde bir okul oldu, olmaya devam ediyor. İşte son oyunlarımızda müzikleri, koreografileri de ben yapıyorum. Böyle bir sorumluluk almak anlamında, e, bireysel olarak bir şeyler katmak anlamında da bana çok haz veriyor. Bu şekilde de devam ediyoruz. <gülüyor> Evet, bir yandan da ekonomi okuyor öbür taraftan da şeyin kimyasını, toplumun Hayır, kimyasını şey... da eczacıların arasında... Bir şey daha ekleyeyim, yani Funda onu söylemez, ben söyleyeceğim onu. İsmail Bey de gayet iyi bilir. Amerika Yel Üniversitesi %100 burs verdiği halde doktoraya gitmedi. Çok evet. önemli bir şey evet. Evet, sanat aşkından dolayı. <gülüyor> bir de ben e, İstanbul Eczacı veya başka meslek kuruluşlarının bu tip sanatsal faaliyetlerde bulunmasını şöyle değerlendiriyorum. Ee, i̇nsanların içinde kalmış olabiliyor sanat aşkı. Hani ben kendi adıma e, o cesareti gösterebildim veya ailemin desteğini Hı. aldığım için profesyonel olarak 25 yaşından sonra da olsa başka bir disiplinden gelip sanatı seçebildim ama birçok insan bunu yapamıyor. Belki cesaret bulamıyor veya şartları olmuyor. E, mesela e eczacı odasında bünyesinde böyle bir şey olması içinde bu aşk kalmış olan insanların kendilerini göstermesi için bir e, arena olmuş oluyor. Ve gerçekten de Hı. çok yetenekli insanlar var. E, bu anlamda Hı. çok. Biraz tam anlamıyla demokratik kitle örgütü yani çünkü demokratikliği Kesinlikle. sürdürebilmiş. E, bizim yönetmenimizden rica edelim fotoğraflar vardı şeyden e, görüntüler onları da koyalım ve son oyuna gelelim. bu Şimdi e, biz e, Mehmet Akan'ın rahmetli yakında kaybetmiştik. Dostlar Tiyatrosu'ndan gelen çok değerli o da koreograftır aynı zamanda e, evet, şimdi, yazdığı yazdı, evet daha. oyunda analık davası evet Mehmet Akan'ın yazdığı, benim yönettiğim analık davası. 22 oyuncu e, görev alıyor burada. Kostümler filan olağanüstü. E, tümünü birinci sınıf yaparız. Çünkü tiyatro ya birinci sınıf yapılır ya da yapılmaz. Biz buna inanmışız. İslam ya Eczacı Yurusu bu e, çok katkıları büyüktür. Kostümler, dekor konusunda. Yani başkanımız Eczacı Semih Güngör ve yönetim kurulumuz olağanüstü, inanılmayacak kadar bir destekle ve gönülle Zaten onların katkıları olmasaydı eczacı odası da bu duruma gelemezdi. Şimdi mesela ben bir sendikamıza, işçi sendikamıza şey önerdim. Ya bir sanat ödülü koyun. Sanat emeği olsun adı. Yani sanat ve emek buluşsun diye. Demek yöneticiler çok önemli. Açıkta de önemli. Bunu birisi için söylüyorum. Çok önemsemedi. Fakat başka bir sendikamız, tek gıda iş sendikası çok önemsedi. Evet. Mesela çok önemsediler ve sanatçılarla çok iç içe olduklarını ve yakın bir zamanda da yani bu tür ödülleri koyacaklarını, bu tür şeyleri sanat faaliyetlerine başladıklarını söylediler. Demek ki mücadelenin iyi olduğu yerlerde sanat hemen öne çıkıyor. Kesinlikle. Değil mi? Sanatın olduğu yerde de Sa o zaman ya yaşam yükseliyor. yükseliyor. Tabii ki. Hepsi evet. birbirine bağlı zannediyor. Bakın e İstanbul Eczacı Odası kaçıncıydı bu sene? Tam hatırlamıyorum ama 10. mu? 8. 8. mi? 8. E Kongre'yi. Kongreyi söylüyorum. Evet. Ulusal bir kongre düzenliyor. Ve buraya e, bilimsel bildiriler yanında, sosyal bildiriler de var. Peki İstanbul Eczacı Odası neden sanatçıları da buraya davet edip 3 gün, Ataköy'deki bir, bir büyük otelde gerçekleşti bu 3 gün boyunca. Ve sanatçılar 3 gün boyunca burayı, e, kongreyi izliyor, tümüyle izliyor, misafir oluyor. Ve sonunda da en son bitiş şeyinde bir açık oturumda da, bilim insanlarının yanında sanat insanları da 3 günlük kongre üzerine görüşten ifade ediyor. Hı hı. Niye sanatı katıyor buraya? Hı hı. Çünkü değer kazanıyor. Ama işte bu da yöneticilerin e, ha, e, olağanüstü harikulade düşüncesinden gelen bir şey. Zaten. Şey diyebilir miyiz? Bir yandan yani bu ilaç, halk, halk sağlığı ama öbür taraftan da e, tiyatro müzik, e, diğer sanat faaliyetleri, radyo e, felsefe seminerleri, fotoğraf falan bunlar da başka bir sağaltıcı Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Çok ilginç yani seçimi. Kesinlikle. Içinde. Hocam, <gülüyor> e, e, Ülke hocamın demin söylediği kongrede, kongrede biz, e, İstanbul İzlacı Odası tiyatro Topluluğu olarak biz de katkı sunduk, çıktık orada e, sanatçı olarak e, büyük Metin bir Hakkınır sanatçı e, da yok e, Sezen, Aksu, Sezen Aksu konuk idi. Mi? Onun sahne alacağı zemin üzerinde bize e, önerildi. Biz derhal dedik e, İstanbul Rezacık Odası Tiyatro Topluluğu olarak. E, hisseli Harikalar Kumpanyası'nı oynamıştık o sezon. Geçen sezon değil daha önceki sezon. E, efendim o zemin üzerine biz tiyatro sahnesi haline getirdik. Bunun şahidi Metin Akbınar'dır. Gözlerine inanamadı. Bütün bizim çalışmalarımıza yardım etti çünkü De o da dekora bile, yardım etti. Dekora bile yardım etti oyunu öyle, öyle çıkarttık yani tabii, evet. böyle sanat Sanatçı. bunları evet çok evet. güzel bir durum bu evet. şimdi bir taraftan da Erkan Önsel başlatmış e, evet. işçi partisi e, İstanbul İl Başkanı, İl başkanı evet. bugün ve eczacıların sorunlarına da çok yakın duruyor. Yani sürekli zaten eczacı da kendisi. Evet. Bir ke buradan teşekkür edelim. Kesinlikle başkanımıza Tabii selamlar Teşekkür ederim. edelim. O başlatmış bütün bunları. Sanata verilen önem, önemi Türkiye Cumhuriyeti'nde çok büyük önem verilmiş ama bugün hala hazırdaki yönetim kuruluna söyledi hocam eczacı Semih Güngör başkanlığında hasreten bu son dönemlerde çok desteklerinden dolayı burada ekibimiz adına ben teşekkür ederim, Bir borç biliyorum. Evet e, Seni ne süzdürelim çünkü işin böyle evet, Yani e, e, Funda'yla bence Devam edelim tamam. Çünkü e, hem koreograf hem müzisyen e, Bende o kadar maharet yok doğrusu Bravo. Şey, Funda bu ve... arada Kurucu beraber tiyatroyu kurduğumuz Eczacı Avni Kurtuldu Şu oh. anda nöbette Buradan kendisine selamlar gönderiyoruz evet. Onun kızıdır tiyatromuz e, çünkü... Eczacı ve Eczacı yakınlarından oluşmaktadır Aynı zamanda da ışık Tasarımcımız Taşağıdım. ve ana kumanda masasında duran ve Toy Master'imiz de annesi Eczacı Birsen <gülüyor> evet. <gülüyor> evet Biz komple sanatçı bir aile. Yani sizi parçalamak için Amerika'ya davet etmişler. Siz bu oyuna gelmemiştiniz. Gecenin <gülüyor> <Evet. Bu oyuna gülüyor> gel <gülüyor> <gülüyor> en güzel sözü buydu bence. Evet, yani, Vallahi. Bırakıp gitmedim ne müziği ne tiyatroyu. İçimdeki sanat aşkının peşinden gittim. Albüm çalışmaları vesaire bir anda. Ya, yeniden başlıkta <gülüyor> bir de albüm vardır. Öyle Evet. Hani. <gülüyor> yani profesyonel olarak müze devam ediyorum. E, tiyatroda da müzikle alakalı katkılar koymaya çalışıyoruz. Çocuk tiyatrosunda aynı şekilde çocuklarla dans çalışıyoruz. Öyle keyifli bir şekilde sürdürüyoruz. Evet. Peki bu yani bütün bunları yaparken bir bu taraftan sizin eğitiminiz belli ki bir edebiyat e, okumuşluğunuz, görgünüz, Türk romanını, şiirini, yabancı edebiyatları. Evet tabii Biraz, yani e, takip ediyorum. Örgün eğitimim ekonomi üzerine akademik bir eğitim ama tabii ki sanata olan ilgimden dolayı müzik eğitimi işte tiyatro eğitimi hocamızla beraber kendi kendime edebiyat edebiyatla alakalı mesela hani kimleri okuruz falan gibi bir Turgut Özakman işte takip ederim çok oyunlarını da oynadık. Yabancı edebiyatta zaten hani kendi Oyun yazıyor musun denedin mi? Evet <gülüyor> Hocam da <biliyoruz> ama <gülüyor> Neyse burada ağzından aldık. Bir öyle bir güzel. müzikal yazmışlığım var. Bir de Broadway e, tarzında bir oyun yani. yani böyle hani deneme diyelim. E, hani çok da. baş. Evet tabi. E, belki ileride hani daha ciddi şeylerde çıkabilir. Hani belki kitap da... yani bu hani her şeyi yapmak yapıyor gibi görünmek de istemem de konsantrasyon meselesi bunlar yani bana diyorlar ki kitap yazsana veya işte oyun yazsana vesaire benim ona full konsantre olmam lazım hani bir senemi ona ayırmam lazım şu anda albüm ve sahne projem var kafamda ama mesela kendim tasarladığım edebi belki bir edebi romana dayandıracağım bir sahne projem var ee, bilmiyorum tabii ta tasarım halinde daha ve kendi çabalarımla yapacağım için çok da paylaşmak istemiyorum ki benden önce birileri isimlenmesin şu fikrimden <gülüyor> diye. Ama var yani hem öyle edebiyata, şiire, e, ben sahnede de hem e, tiyatral yönümü kullanmaya çalışıyorum, stand-up denen tarzda şeylerle konserlerimde hem de şiirlere, işte özellikle Nazım Hikmet şiirlerine çok yer veririm. Bütün sanatım edebiyatın bütün e, dallarını harmanlamış bir şekilde Evet. hayatıma ve meslek hayatıma devam ediyorum. Evet, çok güzel. Şimdi şöyle gözüküyor sanatın, edebiyatın bir taraftan tiyatronun toplumun dışına itildiği bir dönemde aşağı yukarı 20 yıldan beri bu çok vahşice yapılıyor. Sadece televizyon kanallarına insanlar kilitleniyor ve buralarda değişik tarikatların televizyonları ve millete karşı mevzilenmiş ekranlar bunlar. Buralarda da insanların kafaları sanatın dışına itiliyor sürülüyor. Böyle bir durumda Eczacı Odası'nın İstanbul Eczacı Odası'nın bu girişim hakikaten çok önemli. Şimdi Funda Hanım'ın da orada kendini yapılandırması, bulması bir aile ocağı gibi, değil mi? Bir akademi gibi, bir enstitü gibi çeşitli dallarıyla 11 yıl ve 20 küsür kişi belki topladığımız tabii. zaman belki yüzlerce kişi çıkacak. Tabi tek tek çalışanlarımız evet. filan dışında. Yani da daha önce oynayıp <gülüyor> sonra ayrılmış olanlar büyük bir aile yani. Böylelikle en azından diyorsunuz yani toplum sanattan uzaklaştı uzaklaştırıldı. En azından kendi ulaşabildiğimiz insanları eczacıları onların yakınlarını sanatla tekrar buluşturabiliyoruz. Bir de Turnelere çıkıyoruz çok. E, Türkiye çapında Kayseri'ye gittik, Alanya'ya gittik, Samsun'a, İzmir'e yine gideceğiz kırklareli yani birçok Anadolu turnesi yapmışız. O da başka bir zenginlik da. etmiyor. Bak, evet evet tabi. Kırklareli tabii. Eli için çok güzel bir yanı var İsmail Bey'den. Evet. Ben onu rica ediyorum. Doğrusu çok. Hı, kırklareli. Evet, yani, yani ders verecek e, bir anı. var. Derslik bir anımız var. Kırklareli'ne iki yıl önceydi galiba, değil mi? Yine hisseli harikalar kumpanyası. Yine hisseli harikalar kumpanyası ile gitmiştik. Buradan kendisine e, tekrar bir teşekkür ediyorum. İsmini unuttum. <gülüyor> Kırklareli valisi, oradaki o andaki vali ve bütün Hazirun e, protokolün huzurunda e, üniversitenin oratoryumunda oyunumuzu oynadık. İkinci sahne de başlıyordu. Tam ikinci sahneye girerken elektrikler gitti. Elektrikler gitti. Bir gürültülü bir jeneratör devreye girdi ama gelmedi elektrikler. Yani bir 10-15 dakika bekledik. yarım saat bekledik. Yarımıncı saatte ben orada sahnede duruyorum yani. Ee, e, baktım kıpırdayan yok biliyor musunuz? Yani bir vatandaş çıkar. Vali bu vali e, çeker gider. En azından jeneratörün çalışmamasına kızar. Tabii. Yani bunlara da tabi meselelerde sanatsal bakıyorsunuz filan. Ben onu bekliyorum filan. Kimse çıkmayınca, sayın valim dedim biz e, bu dışarıdan sızan bu ışık altında size bu oyunu oynayabiliriz. Bu oyunun finali çok hoş bir finali var. Oradan onay aldık. E, pardon. Ondan önce. Dedim ya Türk müziği koromuz da var. Ben de bir koroistim. Tiyatroda Hı. da başka koroistler de var. Ben çıktım dönülmez akşamın ufkundayızı bir de. söyledim. Güzel. Güzel. Ayakta güzel. alkışladılar bizi. Ondan sonra diğer fazilet arkadaşımız 2-3 tane şarkı söyledi. Bir 15-20 dakikada öyle biz kattık o şeye. Yani orayı bir konser havasına çevirdik filan. Elektrik gelmedi. Anlaşıldı ki gelmeyecek. Bunun üzerine ben ee, validen bunu şey yaptım onayladı. Biz oyunu karanlıkta oynadık efendim. Cep bu, telefonlarını evet. tuttular sahneye. Evet. Herkes cep telefonlarını evet. sahneye tuttu. İkinci oyunu perde tamamladık. öyle oynadılar. Yani bu da sanat adına. Bu da, şey. Kimse Çok çıkmadı. 700 anlamazı. kişilik bir salon dolu. Evet, kimse doğru. bir kişi çıkmadı dışarıya. Herkes bir telefonların ışığını ekran ışığını sahneye tuttu. Öyle oynadılar. Evet güzel bir var. Olağanüstü. Bu da herhalde şey, tiyatro tarihinde telefon ışığı spotlarıyla yani, oynanmış. Evet. İşte spotları <gülüyor> oynanmış. Sonra e, Sayın Vali e, işte ayrılırken, oyun bittikten sonra ayrılırken, ya arkadaşlar kusura bakmayın filan gibi e, evet. e, çok zarif bir söz etti. Dedim Sayın Vali böyle olmasaydı anı olmazdı. Evet ben o zaman evet. bir aksilik gibi görünüyor ama şimdi evet. çok anı, güzel bir anı oldu. Oynadık geldik evet. geldik. <gülüyor> evet. Evet. Tabii bizim e, bu akşamki Edebiyat Cephesi'ndeki konumuz, e, bütün bunları içeriyor. Bir yandan da başka bu kitle örgütlerine e, örnek göstereceğiz, gösteriyoruz da sizin çalışmalarınızı. Peki bu toplumsal mücadele ile, yani şimdi Eczacıların önündeki şeyler belli, sıkıntılar, licedir başladı bu, bir e, karşılıklı kavga sürüyor. Değil mi? bir var olma kavgası veriyor Eczacı bunu düşünüyor musunuz bunu da sanatla yansıtmayı yani bunu tiyatrosunu yapmayı bu sorunları değişik sanat Efendim, bununla ilgili bir çalışmamız var bütün Eczacı oyunu, eczacı odalarını bu bildirimi yaptık eczanelerde çok hayati ama çok da e, e, tiyatral Mizahi anlamda tarafı. mizah anlamlı olaylar cereyan ediyor Evet yani ee, benim eczacılık hayatımda e, e, blokumda olan bir, bir yığın böyle sahne Esasında diyebileceğim. Esasında iyi bir komi, komedi çok, de olabilir. Çok çok çok yani. Çok e, e, güzel olaylar var. Bunları bekliyoruz. Biz buradan eczacı meslektaşlarıma da söylemiş olayım. Bunları İstanbul Eczacı Odası e, Yani trajik e, komik demek istiyorum Tabii trajik e, komik. E, olayları bildirmelerini bekliyoruz. Bunlarla bir sarmallayıp bir Oyun vücuda getirmeyi düşünüyoruz. Hocamız bunun kitabı bir de kitap yaparız anı olarak e, müesseseye bırakırız. Çünkü gerçekten de e, İstanbul Eczacı Odası'nın bu konudaki destekleri de yanıtın teliğinde olur. E, bunu düşünüyoruz. Orada bir Gelecek. şey söyleyeyim İsmail Bey. E, biz bu gelen anları Eczacı anlarını gönderiyor. Mürteza Oğlu'nun söylediği gibi. Biz bunları 12 bölüm arkası yarın yaptım. Hı. Bunlar radyo tiyatrosu radyo yazdım ve İstanbul Eczacı Odası tiyatro topluluğu bunları oynadı radyoda. Hı. 12 bölüm o zaman Eczacıların malzeme, malzeme şarkısı altyazı. diye 12 bölüm yaptık. Onu da hatırlatmakta yararladık. Evet. Ancak bir tiyatro oyunu olacak şeyde değiller. Belki önümüzde işte onları tamamlayıp evet. o idealimiz o ya yani. Şimdi bugün değişik alanlar işte yatağın işçileri direniyor. bir taraftan tekil işten direnişi sürüyor değişik bölgelerde çiftçilerimiz, köylümüz huzursuz. Oralarda direniş sürüyor. Ama örgütlü olan yani kitle örgüt dediğimiz yerlerde demek ki onların yaşam ortamlarını, sıkıntılarını dile getirecek oyunları bu kitle örgütleri de örgütleyebilirler yani. Evet. Buradan onlara tavsiye ediyorum muhakkak örgütlesinler. Yani bir tekel, evet. tekel işleri, bir tiyatro kulübü kurabilirler mi? Evet. evet. Daha mi? dikkat çekici. Tabii. Belki sizin de tecrübelerinizden, deneyimlerinizden yararlanırlar. Bunu biz. Tabii önerelim biz. Yani. Biz gönüllü olarak, biz gönüllü olarak gidip ya. onlara oyun bile oynayabiliriz. Yani bu şekilde Tabii. yapıyoruz. Tabii. Yapıyoruz da zira. Burada bir şey var yalnız. Onu e, şairimizle paylaşmak isterim Hüseyin Aydar'la. Şimdi e, bir de şöyle bir şey var. Şimdi e, diyelim ki tütün içicileri. Tütün konusunda bir oyun yapıp sergiledikleri zaman kitleyi daha mı fazla ilgilendirir yoksa örneğin ne diyeyim ben makbet oynadıkları zaman. Böyle bir şey var. Kendi o şeyi. Şimdi kendi alanını, kendi alanını oynadığı zaman oraya daha fazla etki etmez. Kendi sorunlu değil. Çünkü o sorun onun sorunu değil ülkenin sorunu. Yani yoğurtçular yoğurdun sorunlu, sütçüler sütün sorunlu diye daha etkili olmaz. Ülkenin çünkü genelini ilgilendiren bir sorundur bu. Aşı eksikliği varsa bu eczacının sorununu anlatmak değildir. Ülkenin Tabii. sorunu bu. Bir, e, te, İzmir tek el işçisini dinledim ben Ankara'da. Hı -hı. E, olayları anlattı tiyatro. Evet. Yani te, tek işçisinin o e, yaprak tütünün nasıl satıldığını o balyaların nasıl ayakları altında üretilen sigaraların ezildiğini bütün bizans elleriyle anlattı. Gerçekten evet. Yani bu tekel meselesi şey olabilir. Bir tiyatro olabilir ve evet. içinde tekel işleri oynar. Zaten hayatın kendisi bu. Evet. Niye köy şehirlik oyunları o kadar etkilidir? Ve ve bugün mesela bu tür tiyatrolar çok fazla görmüyoruz, değil mi? Bu da çok büyük eksiklik bu. Kesinlikle. Peki sanatın bu sanatın toplumsal siyasi mücadelesi için neler? Bundan mısınız? ne söyleyeceksiniz? Yani siyasi mücadele tamam da hani sanatla bunun şeyini nasıl örgüsünü nasıl kuracağız? sanatla siyasi mücadele. Evet şey. yani bugün mesela karikatüristler adam şeye veriliyor. Evet, e, yani dava bir karikatüre dayanılamıyor ve o yüzden bir sürü karikatür çizmiyor. Çekiniyor. Bir kısmı tabii e, bu işi çizenler var, yazanlar var, o, oyununu oynayanlar var ama pek çok kesimle bastır, baskı şey durumda. <gülüyor> ya ben sanatın e, siyasi e, siyasi muhalefet alanı olduğunu da düşünüyorum. Yani olması gerektiğini de düşünüyorum. Yani bunun hani bastırılması zaten çok faşistçe. Hani tiyatroda da bizim hem eczacılığı sorunları hem siyasi sorunlara yer veren ee, replikler eklediğimiz oluyor. Veya o tip oyunlar seçiyoruz zaten. Ve aynı zamanda da bir kamuoyu yoklama alanı da oluyor. Bir, yapılan bir espriye halkın nasıl tepki verdiğini de orada yoklamış oluyorsunuz. Çok önemli bir rolü var siyasi mücadelede de bence. Ve bu hani sadece e, hani güldürürken düşündürmek çok... Klişe bir laf ama sadece hani eğlendirici veya herhangi basit bir hikaye anlatıcı tarafı değil, muhalefet bir tarafı da vardır ve olmalıdır diye düşünüyorum. Evet, şimdi çok önemli bir konu çocuk tiyatrosunu Ülkü Ayvaz bedelsiz oynadıklarını sonra biraz bunu anlatır mısınız? Hepsi yani, bedelsiz oynuyoruz da biz Hepsi bedelsiz. Bizim bedelsiz. kapılarımız evet. açık, bizim evet. biletimiz filan. Yani yok. Yani o çocuk tiyatrosu diyelim. Şimdi çocuk tiyatromuzun ikinci yılı. Geçen yıl benim Domatesle Gözlük... Oyunumu oynamışlardı. Ben yönetiyorum zaten bu oyunlarda. Bu sene de Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat Kurulu'nun birincilik ödülü kazanmış olan Yaşasın Gök Kuşağı'nı benim yazdığım oynuyorlar. Yine ben yönetiyorum. Şimdi bakın, eczacı ve eczacı yakını çocuklar. Onlar da 21 kişi hı hı. ve okul okul yaşı. Birinci sınıfta öğrenci var, iki de de var, dördüncü sınıfta da var, orta birde de var. Şimdi gelin ilk başlaktan dört ay beş aydır prova yapıyoruz biz her sene. Gelin bakın çocuğun matematiği ne kadar gelişmiş. Bakın bakalım evdeki anneye babaya karşı hareketi nasıl değişmiş? Uyku saatleri ve kahvaltı alışkanlığı nasıl değişmiş? Olumlu anlamda. Evet. Ben onlara ilk önce gazete kağıdından kese kağıdı yapmayı öğrettim. Alın dedim gidin portakal alın bunun içine koyun. Sonra bir kayık yaptım bunu suyun içine koyun. Elma soymayı. Vallahi bilmiyorum. Biz biliriz de bizim yaşımız icabı. Yani bir üniversite birinci sınıftaki öğrenciyi söylesek elma soyamaz. Öyle kolay iş değil o. Ha, elma soymayı öğrettim onlara. Portakal soymayı öğrettim. öğrettim. Niye? Dolma kalemle yazı yazmayı öğrettim bunlara. El yazısıyla. Niye? Kurşun kalemle herkes yazar. Yazar. Karar. Ama dolma kalem dikkat ister. Yoksa kusar. Ya da silemezsin de düşünceli. Düşün, <gülüyor> Elbette ki. Ya, ya. Ha, bu da okuldaki disiplinlerini, harflerin yerini değiştirdi. Çocuk Tiyaslu'nun kuruluşu buradandır. Sevgili Funda, bütün koreografisinin müzikleri yapan e, arkadaşımız, içimizdeki bir arkadaşımız, Kendisi burada. Tabii Funda'dan Ve, evet. Ha, bir bir fire vermedi çocuklar. Harika. Funda Hanım'dan devam edelim. Peki siz mesela filan belediye çağırdığı zaman, filan kurum çağırdığı zaman masraf bir şey, hiçbir şey talep etmeden gidiyorsunuz. Evet. Orada sağ olsun bizi karşılıyor. Tabii. Veya Malte gittiğimiz yer karşılıyor. Maltepe Belediyesi'ne gittik evet. iki kez oynadık. İki oyun oynadık Maltepe Belediyesi'ne. Çağıran herkese gidip oynayabiliriz. Peki siz her yerden çağırırlar böyle. <gülüyor> Zaten tam, tam, tam. gönüllüyüz bu işe yani. Keşke çok sayılıyorsunuz. İşte işin bile bu gönüllü yana çıktı bakın. Evet, evet şimdi tabii. Şimdi Kocaöl olacak, Kırklarel olacak. Mesela Maltepe Belediyesi'ne iki kez oynadık. İki hafta ayrı ayrı oyunda. Eczacı odası 25-30 kişiyiz. Biz. Peki Eczacı. salon sorunu nasıl evet. hallediyorsunuz? Salon genelde yani, e, çok iyi bilmiyorum ama pek Hayır, de talep etmiyoruz. Onlar da ediyor. Yani Salon biz Hani mi? böyle bir gönüllü, sorun amatör olmuyor. bir grup olduğumuz için bizden öyle bir talep pek olmuyor. Olursa da İstanbul Eczacı Tabii Olması canım. karşılıyor. Sorun olmuyor, hiçbir şekilde sorun evet. olmuyor. Sizden şey oyun seçimini nasıl yapıyorsunuz? Oyun seçimini sevgili hocamız, işte kurucular olarak sağ olsun bizden de görüş alıyor hocamız. Avni, Eczacı Avni ile beraber oturup ortak bir karar alıyoruz. İşte ekibimize uygun şey. O biraz sorun oluyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> biraz günü, günün gü şeye uygun Hayır, koşu koşu. Kimseyi uygun. dışarıda bırakmak istemediğimiz bırakmak, için tabii. kadro ona evet. uyması Normalde gerekir. Normalde herhalde oyun seçilir. Sonra ona kadro oluşturulur Hayır, biz profesyonel Bizde kadro var. Bizde biz kadro oyun. var. Ona oyun <gülüyor> <diye> <gülüyor> olmaya çalışıyoruz. Yani kadınlar erkek rolüne girmek durumunda kalabilir. Evet. Evet. <gülüyor> Şimdi program çok hızlı geldi ve bitti. Arkadaşlar işaret ediyor ama şöyle son sözler geleneğini uygulayalım. Evet. Ülkü, bir kere ben sizi kutluyorum. Eczacı ol, Odası'na da buradan selamlıyoruz. Musun? Olağanüstü bir önderlik yapıyorlar. Kesinlikle. Yani devletin yapamadığı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ortaya koyuyorlar böyle bir emeği. Büyük bir aile yaratmışlar. Hepsi sanatçı. Ve eczacıları da aynı zamanda kutluyoruz. Böyle bir örgütü ayakta tutuyorlar diye. Evet, ülkü. Ben sadece bir cümle söyleyeceğim. İstanbul Eczacı Odası'nın yarattığı bu durum, bu e, sanat atmosferi bir model oluşturmaktadır. Evet. Ötekiler de yararlanırsa halkımıza da yarar olur. Evet. Ee, ben de içlerinde sanat aşkı kalmış olan insanların mutlaka bir yerden kendilerine bir alan bulup bu sanatı icra etmeye çalışmalarını tavsiye ediyorum. Sanata başlamanın yaşı olmaz. Hani böylelikle belki kendi meslek örgütlerine gidip hadi biz bir örgütlenelim bir tiyatro kuralım veya işte edebiyat kulübü kuralım. Bu vesaire. da güzel bir mesaj oldu. Evet. Ben tavsiye ediyorum. Hani bu cesareti göstermiş biri olarak. Biz bunu ekip olarak başardık Çok ve güzel. devam ettiriyoruz. Bu aşk içinde olan herkes de yapabilir. Teşekkür ederim. Programı demiştiniz ki Demokratik Kitle Örgütleri'nin evet, şeyi. Onların hepsine buradan söylüyorum. Yapabilirler. Biz yaptık, başardık, ee, iyi yerlere taşıdık, iyi mesajlar verdik. En azından örgütlerinin üyelerini harekete getirme noktasında e, çok iyi mesajlar verebilirler ve ülkemizin gelişmesine katkıları olur. Buradan hepsine selamlar gönder. Çok teşekkür ederim katıldığınız teşekkür için. Ederiz. Değerli izleyiciler, edebiyat çöpüsü burada bitiyor. Önümüzdeki hafta önemli bir konu ve değerli konuk ya da konuk konuklarımla birlikte karşınızda olacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz